Günaydın. Ben Zennube Ezgikaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygar Özesmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Baharın gelmesiyle parklar, bahçeler bisikletlilerle dolmaya başladı bile. Fakat bisikletlilerin asıl istediği bisikleti ulaşım amaçlı kullanabilmek. İstanbul'dan Engin Ertekin tarafından başlatılan kampanyanın talebi her pazar ana caddelerdeki bir şeridin bisikletlilere ayrılması. Bu uygulamaya örnek olarak 200 milyon nüfuslu Brezilya'nın en büyük şehri ve dünyanın en kalabalık ilk beş şehrinden biri olan 20 milyon nüfuslu Sao Paulo'yu örnek gösteren Engin, halkı ulaşım amaçlı bisiklet kullanmaya özlendirmek amacıyla resmi olarak yerel yönetim tarafından uygulanan bisiklet şeridi uygulamasına göre her pazar günü şehrin tüm ana caddelerinin sol şeridinin tamamen bisikletle uğraşıma ayrıldığını anlatıyor. Bu sayede toplamda 150 kilometrelik bir bisiklet yolu oluşturulmuş olduğunu söyleyen Engin, İstanbul ile aynı trafik sorunu yaşayan ve İstanbul'dan çok daha kalabalık bir nüfusa sahip olan Sao Paulo'da her pazar ana caddelerin sol şeridi bisikletlere ayrılabiliyorsa, benzer bir uygulama İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerimizde neden yapılmasın diye soruyor. Bisiklet kültürüne sahip olmayan bir toplumu bisikleti bir ulaşım aracı olarak tanıtmanın en güzel yolu bu tarz uygulamalardan geçer. Ulaşım amaçlı bisiklet yolları inşa etmeden önce halkı bisiklet kullanımına alıştırmak, özendirmek ve farkındalık yaratmak gerekir. Aksi halde yapılması planlanan ulaşım amaçlı bisiklet yolları istenen düzeyde kullanılmaz. Bu tarz uygulamalar sayesinde hem bisikletlileri hem araç sürücülerini hem de yayaları bisikletli ulaşım sistemine alıştırmış olursunuz diyerek çözümü sunan Engin, daha sağlıklı bir gelecek nesil ve daha çevreci bir yaşam için tüm bisiklet severler adına ilgili tüm bakanlıkları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşı ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu benzer bir uygulamayı bir an önce hayata geçirmeye davet ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash pazar günü bisiklette adresini ziyaret edebilir. Kampanya sayfasındaki videoyu izleyerek Brezilya'daki örneği görebilirsiniz. Sırada yine ulaşım çıkışlı fakat bu kez Edirne'den bir kampanya var. Edirne Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Edirne'de kamu yararına ucuz ulaşımın sağlanması. Furkan Ural başlattığı kampanyada hatların diğer şehirlere oranla daha kısa olmasına rağmen fiyatların yine farklı şehirlere oranla daha pahalı olmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor. Halbuki ulaşım anayasal bir haktır. Bu sebeple belediye kar amacı gütmeden halkın ulaşımını sağlamakla yükümlüdür. Edirne Belediyesi'nden talebimiz ulaşım fiyatlarının daha uygun hale getirilmesi diyerek belediyeye seslenen Furkan, ulaşımın belediye yönetimi tarafından ciddiye alınarak hizmetlerin iyileştirilmesini talep ettiğini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org slash edirne'de nitelikli ulaşım adresine girerek alabilirsiniz. Günün 3. ulaşım kampanyası için yeniden İstanbul'a dönüyoruz. Şehir Çocuğu ismiyle başlatılan bir imza kampanyası var sırada. Peki kimmiş bu şehir çocuğu? İnsanın doğup büyüdüğü şehri İstanbul olunca ve onlarca yıl onun değişimine şahit olunca artık şehirde olup bitene dur demek kaçınılmaz oluyor. Salt karşı çıkmaktan ziyade çevreye bakıp her gün bazen onlarca semtinde, sokağında, mahallesinde dolaştığımız bu şehirde olanları Manuel deyimiyle eş zamanlı olarak paylaşmak belki bir farkındalık geliştirir birbirinden habersiz bilinçli yurttaşları bir araya getirir diyerek yola çıkan şehir çocuğu topluluğu şimdi imza kampanyasıyla karşımızda. Doğup büyüdükleri şehre yerel yöneticiler yurttaşlara kadar sahip çıkamayınca elini kolundu bağlamaktansa sosyal medyayı birbirine bağlamanın kentsel şiddete yönelmekten daha naif bir girişim ve bir çıkış yolu olduğunu söyleyen topluluk başlattıkları imza kampanyasıyla İstanbul şehir adlarına sesleniyor. Kampanyanın talebi ise 2008 yılında alobora olan Karaköy'deki Kadıköy geçici iskelesinin yenilenmesi. Çünkü son zamanlarda geçici iskele artık çok sallanıyor ve güven vermiyor. Üstelik yaşlı çocuk ve engeller için çok tehlikeli. Çürümüş bir görüntüsü de var. 2008'de alabora olan iskele geçici olarak yapıldı ve tam 5 yıldır sağlam, güvenli iskele yapılamadı diyerek söze giriyor şehir çocuğu. Buna yönelik talep iletildiğinde ise 2013 yılında meydan düzenlemesi yapılacağının söylendiğini, Beşiktaş'taki Kadıköy eskelesinde bu yıl bir vatandaşın güvenlik önlemlerinin kötü olması nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan kampanya sahipleri, ciddi bir şekilde eskelenin düzenlenmesi, sağlamlaştırılması ve vatandaşa uygun hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. Resmen 2008'den beri bu düzenleme yapılmamış. Haberlerde 2009 yılında bir mimari proje dahi var ama uygulanmamış. Bu konuda acil bir düzenleme gerekiyor. Binlerce insan her gün bu iskeleyi kullanıyor ve sağlam ve kalıcı olarak düzenlenmezse tekrar alabora olabilir diyerek uyaran ve talebini dile getiren şehir çocuğunun kampanyası hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash Karaköy'e iskele adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Karadeniz'den Sağlık Bakanlığı'na seslenen bir kampanya var. Meltem Balcıoğlu tarafından başlatılan kampanya Hopa'ya onkoloji yani kanser hastanesi yapılmasını talep ediyor. Çernobil faciasıyla kanserin Karadeniz'in kaderi haline geldiğini, özellikle Doğu Karadeniz'de yaşayanların ya kendi canlarını, ya anne babalarını, ya da kardeşlerini ve sevdiklerini kanserden kaybettiğini ve kaybetmeye devam ettiğini söyleyen Meltem, erken teşhis ve hastalığın kontrolü için özel ihtimam gerektiği bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda. Bölgeye, özellikle de Hopa'ya, jeopolitik konumu nedeniyle onkoloji hastanesi yapılması elzemdir. Sesimizi duyun ve harekete geçin diyerek yetkililere sesleniyor ve durumu açıklıyor. Meltem'in kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/hopaya hastane adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gönüllülerinden Çağan Kudal tarafından başlatılmış. Her çocuk sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanma hakkına sahiptir diyerek söze giren Çağan, Lösev Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gönülleri olarak Geçtiğimiz yıllarda tüm teknik personel ve gönüllü verici altyapısı hazır olan ancak Recep Akdağ döneminde Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemesi nedeniyle faaliyete geçemeyen LÖSEV Kid Bank yani Kemik iliği ve Doku Bankası'nın kurulup işletmeye alınarak lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarına tamamen ücretsiz hizmet vermesi adına destek beklediklerini dile getiriyor ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sesleniyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash bankası adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.